...İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Seray Gözer Yeni Ay ve e, Saydam Yeni Ay. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Merhaba, Merhabalar, bulduk. Bulduk. Şuradan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz geleneksel olarak Ekim ayında e, tiyatro sezonu açıldı. Elbette ki Devlet Tiyatrosu da e, ilk hafta başladı hemen Ekim ayının. E, şimdi görev aldığınız, oynadığınız oyunlardan isterseniz sözlerim. Sonra geriye doğru bir yolculuk yapalım. Seray Hanım... E bu sene İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 1 Ekim'de Behiç Akın 2x2 adlı oyunuyla arkadaşım Adnan Biricik'le beraber oynadığımız ve Serpil Tamur'un yönettiği e, ...oyunla açtık... Evet. E, ...devam etmekteyiz halen. Hı hı. Oyundan biraz söz edebilir misiniz? Oyun evlilikleri irdeleyen... ...ilişkileri irdeleyen... Hı hı. ...bir yandan da... E, ...dünyadaki toplumdaki olayları da... E, ...değinen... ...toplumdaki olaylara da değinen... E, ...çarpıcı, ilginç bir oyun... E, e, ...aksesuar ve... E, Kostüm, bir kostüm, iki e, koltuk ve iki bankın ve ışıkların bir de bir dekorun dışında hiçbir aksesuar kullanmadan, hiçbir şey olmadan sadece oyunculuğun ön planda olduğu, oyuncuların çözümlediği bir e, oyun olarak <gülüyor> ...yorumlandı... ...ve seyirci tarafından da çok sevildi... ...şu anda da oynamakta... ...devam ediyoruz... ...devlet tiyatrosunda... ...buradan çıkıp oyuna gideceğim şimdi birazdan... Şimdi dekordan, kostümden söz ederken... ...ünlü bir söz vardır tiyatroda malum paylaştığımız evet. bir sözdür o... ...yani derler ki dekor oynamaz, oyuncu oynar... Evet burada yani yakışmış <gülüyor> demek ki tam... ...burada tam anlamıyla onu görüyoruz zaten... ...bizim için de ilginç bir deneyim oldu... Ee, Biraz zorlandık tekst e, güzel hoş bir tekst ama biraz zor bir teksti. E, zorlandık derken ya bunu seyirci ifade edebilmeyi hı hı. edebilmenin nasıl olacağını düşündük ama çalıştırınca tabii o da oluyor. Nasıl seyirci, seyirci tepkisi? E, çok güzel. Önce seyirci nasıl olduğunu böyle bir şey yapıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz e, ayaklanmaya başlıyor alkışlar defa. Çok sevdi oyunu seyirci. Beycak zeki bir. Çok zeki, zeki bir, bir tekst. Evet, evet. Evet. Karikatür... Çok zekice yazılmış Değil bir tekst. 97 hı. sayfa. Fakat biz buradan 15 sayfa atmamıza rağmen İki saat sürdü oyun. Ama ıı, çok güzel bir dramaturji yapıldı. E, yönetmenimiz çok çok hoş bir dramaturji yaptı. E, bizi de rahatlattı. E, çok da e, severek oynuyoruz. Kalemini e, tam e, dengeleyememiş demek ki. Bey, Yazdıkça yani o kadar çok şey vermiş ki gerçekten fazlasıyla vermiş. Ama çok da güzel. Atmaya kıyamadık bazı Aynen. yerlere ama mecburduk tabii yani. Ki, ki. Gerçekten kalemine... ...güvendiğim yazarlardan biri... ...bir de... <gülüyor> ...Behiç Ak... ...işte senin tekstlerini de okuduğum zaman da çok... ...yani ha, sayılıdır biliyorsun... O, ...o nedenle... E, ...çok çok sevdiğim yazarlardan biri... ...şimdi iki iki buçuk saatlik bir oyunda... ...işte budama yapmak zorunda kaldık deyince aklıma şey geldi... ...yani orada bir yazar olarak... ...Behiç Ak'tan ayrıldığım bir nokta geldi aklıma... ...yani 60 yıllık bir hayatı yazıyorum... ...hikayeler anlamında Hı -hı. söylüyorum... ...bakıyorum Hı -hı. üç sayfa tutuyor... Ya on beş tane hikaye var ama bir kitap etmiyor. Yani yayın bu sefer söylüyor ki... <gülüyor> ...ya üç beş tane daha yaz, bir tane uzun yaz. Ya 60 yıla yazıyorum beş sayfayı etmiyor. Gibi <gülüyor> o aklıma geldi şimdi buradan. Şeyi... E, e, ...Saydamcığım senin e, bu yılki oyunun? Benim bu yılki oyunum... Feslen Çıkmaz'ı Meltem Yıldırım diye genç bir arkadaşın oyunu... E, ...Kazım Akşer sahneye koydu. Ayşen İnci, Funda Eskioğlu... ...oyuncu arkadaşlarım ve sahneyi paylaşıyorum. Hı hı. Oyunun konusu da... ...mübadeleden, Girit'ten gelen bir aile... ...İzmir'e yerleşiyor. Ne... ...İzmirli olabiliyorlar... ...ne Giritli olabiliyorlar... ...yani böyle bir arada kal kalmış bir ailenin bir dramı. Evet. Ee, sanırım... E, ...yani seyircinin izlemesi gereken bir oyun diye düşünüyorum. Güzel, güzel. Fesleğen çıkmazı. Evet, evet. Bir sokak adı anlamında evet. mıdır bu? Yani oyunda ne, nasıl kullanmış <gülüyor> Bu bir sokak adı. Hmm. Sokak adı olarak kullanılmış. Ee... Anladım. anladım. Yani ya Ben çok seyrettiğim çok... için oyunu <gülüyor> ben de gerçekten çok e, beğendim. Hoş bir oyun. E, yani ilgi alanı olanlar için yani oradan göçüp gelenler için ve o acıyı çekmişler <gülüyor> için... E, evet. Ee, ...seyredilmesi gereken bir oyun gibi geliyor. O, müzikleri çok güzel, Aa, güzel çok etkileyici güzel, bir güzel. müziği vardı. Ee, arkadaşlarımız da çok hoş oynuyorlar, reji de çok güzel. Gerçekten Devlet Tiyatrosu için e, hoş, naif, güzel bir oyundu Bu yeni için. bir yazar mı? İlk oyunum acaba bu? Bu bir... ilk oyunu. Ha, güzel, evet, bravo. bravo. Ilk oyunu, genç bir arkadaşımız. Bravo. Umarım e, bu oyundan da motive olup yeni yeni oyunlar... Yazar Türk ya elbette bir, Tabii ki. Ya yani Bir yazar i, i, elbette ki oynanmak için yazar. Tabii ki. E bunu sahnede görüp deneyecek ki ikinciyi, üçüncü üretebilsin. <gülüyor> Benim en kadar e, birincilik ödülü aldım. 159 oyun arasından yeniden yaratmak. Ki o zaman 29 yaşındaydım. Yani genç bir yazardım. 9 yıl sonra devlet tiyatrosu oynadı bunu. 9 yıl. Evet. İkinci de Turg Dözakman'dı. Bir Şehnaz oyununu almıştı ikinciliği. Kendisi de o zaman genel müdürdü. Onun oyunu hemen önümüzdeki ay oynandı. Fakat <gülüyor> bizimki dokuz yıl sonra oynandı. Bir de benim oyun yazarlığı hocam. Yani bu arkadaşlar <gülüyor> için bir şans oluyor. Şans tabi. Yani. Valla evet. sevindiriyor Stor, yani. yani. Buna ihtiyacı yani. var. Ama ne güzel söylüyorsun. Şey için yani hani herkesler ki o bekliyorsunlar canım. Sen seviyorsun. Ben, ben bekledim tabii tabii ben çektim. Vallahi coşkulanıyorum. Bir, coşkulanıyorum ya. Güzel. Şimdi bir, bir şey sormak istiyorum ayrıca. bir Başka bir alana geçelim. Şimdi e, sinema oyunculuğunuzu biliyoruz. Dizi oyunculuğunuzu biliyoruz. Tiyatro zaten asal e, mesleğiniz. Şimdi bu, bununla bu türler arasında oyunculuk anlamında ne fark vardır? Yani ee, siz nasıl hissedersiniz bu ayrı türler içinde kendinizi? Ben e, aslında hiç ne onu ondan ayırıyorum ne onu ondan ayırıyorum. Ama tiyatro tabii ki bizim için çok önemli. Evet. Bir kere oradan besleniyoruz. Yani ben diziler tabii ki e, bize e, ek bir gelir ...kazandırmak için yapıyoruz Tabii. ama... ...bunu en iyi şekilde bizler yapmaya çalışıyoruz... ...ben... E, ...yaptığım dizilerde... E, ...açıkçası... ...hiç ihanet etmiyorum... ...oyunculuğuna, karakterlerime... E, ...açıkçası... ...edinmemesi gerektiğine de inanıyorum... Ama şöyle bir şey var. Tiyatro o seyircinin beynini zorluyor, açıyor. Ee, televizyon dizileri o kadar uyutuyor ki açıkçası. Wow, yani ha, e, Televizyon dizileri e, böyle hiç düşünmemeyi o, güzel güzel seyredeyim bilsin. Ama tiyatroda e, düşünmeye zorluyoruz. E, aradaki fark bu belki ama e, ben dizide oynarken de e, karakterimde düşündürücü bir şey bırakmayı ilke edilmeye çalışıyorum evet. ama e, tabi o ölçüler içinde tiyatro e, da beslendiğimiz zaman dizilerde daha iyi karakterler çıkıyor ki son dönemlerde de zaten tiyatrodan kökenli evet, oyuncuların bir, yani. bir şey gidiyor Bu da çok sevindirici Bence Evet, evet, e, evet. sevgili dinleyicilerimiz e, Seray gözlere işte en son te televizyon için buyrun e, söyleyeyim en son Hı. sonbaharda Hı -hı. Ee, ondan önce işte Zoray Koca ve yabancı damat da bunları oynamıştım. Hı hı. E, son bitirdik iki hafta önce. Sonbahar adlı diziyi. E, umarım iyi bir diziyle. Başladı yine... mı o? Yayına başladı mı? Hayır hayır. Bitirdik biz onu hı. sezon. Yani, şey, şey, sonbahar finalini e, bitirdik. E, sanıyorum Ocak'tan sonra herhalde belli olur önümüzde hı hı. De ne projeler olacak. E, bekliyoruz. Valla e, ben çok fazla doğrusu e, dizi izleyen, izleyemiyorum. Biz yani... de izleyemiyoruz. <gülüyor> i̇zleyemiyoruz. Fakat yani bugüne kadar izlediğim diziler içerisinde mesela yabancı damat. Yani tabii. zannediyorum hiçbir bölümünü kaçırmamışımdır. Ama çok hoş bir proje. Hakikaten o. güzel bir proje ve çok iyi oynanıyor. Ve yani senaryo da çok hoştu. Senaryo iyi Hiç hava, havada kalmadı. Tabii. Kadro iyiydi. Değil mi? Çok iyiydi. Yani ben keyif aldım. İyi bir çalışmaydı o. Ee... Bir de tabii oyunculuk konusunda tiyatro mu, dizi mi ya da Hı -hı. sinema mı? ...yani tiyatro eğitimi aldığımız için... ...ben e, sahne oyunculuğunu daha çok seviyorum. Evet. Kendimi orada daha çok e, var ettiğimi inanıyorum... ...ve mutlu oluyorum. Neden? Çünkü seyirciyle birebir karşı karşı oynuyorsunuz. Tabii. Biz bir de bu işi seçerken... ...yani konservatöre girme amacımız... ...tiyatro oyuncusu olmak için biz girdik. Hı hı. Şimdiki gençlere bakınca... ...ki çok yetenekli hı hı. arkadaşlarımız da var... ...kardeşlerimiz de var... ...sadece popüler oyuncu olmak için evet. bu bölümlere giriyorlar. Çok evet. doğru. Vahim bir şey. Evet. Çok, çok doğru. Ve... Bu niyetle girdikleri için tabii her sene biraz daha zorlanıyor Türkiye'de sanat yapmak ya da tiyatro yapacak alanların az olması, daralması. Ve bu arkadaşlarımız da yetenekli olmalarına rağmen e, kendilerini gösteremiyorlar ve çok çabuk silinip gidiyorlar. Ve de öyle bir konumdayız ki bu diziler, filmler biraz fast food oyuncular olmaya evet. başladı. Yani evet, doğru, evet. yapımcılar çok çok konuda tüketmeye başladı. Çok doğru. Doğru. Ama bu gelecek açı, açıdan bir sürü soru ortaya koyuyor değil mi? Ne Tabii olacak ki. yani bu gidiş böyle doğru bir gidiş değil bence. Değil. Nedir? Vallahi bence de çünkü çalıştığım zaman biz ben kendimi şanslı oyunculardan biri addediyorum şu anda. Çünkü tiyatroyu bitirip tiyatro yapmadan ...dizilere başlıyorlar... Ya. ...ondan sonra tiyatrodan geldik diyorlar... ...ben bunu çözmüş değilim... ...tiyatro sahnesine dahi çıkmamış bir ya. arkadaşımız... Ya. ...genç arkadaşımız... ...ben tiyatrodan geliyorum... ...nereden tiyatroya çıkmamış bir adam nasıl gelebiliyor... ...bence bir korkunç bir şey daha var... Tiyatroyu geri dönüşü... ...işte o daha zor... Evet. ...yani Ama o oyuncu... ...diyelim ki ileride bir olanak çıktı... ...yani illa ödenekli tiyatroya girmesi anlamında değil... ...sahne anlamında düşünüyorum özgürce... ...o dizilerden öyle yetişmişse... ...tiyatro sahnesine dönmesi çok güç olur... Evet. ...çok güç olur... ...bir de ben şuna da değinmek isterim... Hı hı. E, ...tabii ki ne kadar çok tiyatro açılırsa Türkiye'de... ...ne kadar çok oyun oynanırsa... ...o kadar sevineceğim ben bir oyuncu tabii olarak... Ki. ...tabii ki... ...hiç kimse bunu e, yatsıyamaz... ...yani açılması çok önemli bir şey... Hı hı. ...fakat e, bazen görüyorum da... ...o kadar önemli rolleri... ...o kadar cesaretle sahneye çıkıp... ...oynayacak insanları gazetede gördüğüm zaman... ...gerçekten şaşırıyorum... ...yani... ...bilmiyorum ya, nasıl böyle bir şey cesaret ya, edilebilir. Ya. ...şu kadar küçücük bir rol oyna arkada anlarım hani tiyatroyu seviyorum... ...ama bir bakıyorum işte şu şu rolü oynayacak... ...bir dakika sen ya sen şarkı söylüyorsun nasıl bunu yapabilirsin ya, ya. ben çıkıp... Ya ...yani gerçekten büyük bir cesaret... ...gerçekten büyük bir haddini bilmezlik diye ya, söyleyebilir miyim doğrusu. yani... ...yani bundan e ne verim alınabilir ki... Değil yani? yani ben gerçekten çok şaşırıyorum. Bu Cehşetle verimi onlardan bakayım. değil bu verimi yapımcılar alıyor. Evet. Onun popüler isminden yararlanıp ya tabii bu işlerin sanat olup olmadığını tartışmak gerekiyor yapılan işlerin. Evet benim. Ee, sanat eğer kar amacına döndüyse zaten sanat yani evet. Başka bir eğlencelik bir. Konuma gelmişti. Benim oyunda söylediğim çok güzel bir şey var. Onu burada söylemek isterim. Ee, hüzün bile eğlence sektörünün bir parçası. Alt sınıfların acılarını üst sınıflara, üst sınıfların acılarını alt sınıflara anlatıp insanları eğlendiriyorsunuz. Böylelikle sanat yapmış oluyorsunuz. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çok Bunu iyi, zaten yapıyorlar. Yani bu benim oyunumdaki bir karakterin çok söylediği güzel. bir sözdü. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani bu toplum şeyi... Şeyi anlatıyor zaten. Evet evet çok ilginç bir replikte evet. Hakikaten hoş. Yani güzel ya bulmuş. bu programa da yakıştığına evet, inandım ben. Evet ya vallahi ben. hakikaten doğru vallahi ee. güzel yani güzel bulmuş. Mesela bunu anlatınca sanatla anlatınca ki çok ilginç hani son Filistin olaylarını anlatan <gülüyor> e, bir dizi çekildi ve ortalık karıştı. Bunu gerçek izlerken bu kadar tepki verilmiyor. Fakat bunu bir dizide bir filmde anlattığınız zaman çok tepki ver e, çekmesi çok ilginç değil mi? Evet değil Gerçeğin mi? niye bu kadar tepki verilmiyor da sanal olana bu kadar tepki veriliyor. Çok, bu da ilginç hakikaten ya. Bu da ilginç. Ki her gün olay var. Evet değil her mi? gün değil olay mi? var. Ya, ne, ne kadar ilginç hakikaten ya. Yani değil sadece de. işte on kişi on beş kişi Taksim Meydanı'nda toplanıp işte bir pankart mankart açıyor protestosunu göstermek için 15 kişi o da. Oysa hakikaten dizide olduğu zaman başka ötekiler şimdi aklıma bunu söyleyince saydam diğer şeyler de aklıma geldi. Mesela daha çok Güneydoğu'yu. Ele alan diziler filan. burada evet. da aynı şeyler geçer. Tabii. İlginç evet. atlattın bir doğru. saptama ya. Peki neye bağlıyorsun bunu? Vallahi ben çözemedim bunu. Yani orada kendini başka bir şey yerine mi koyuyor acaba seyirci? Yani nasıl diyeyim? Yani sanat alıcısı filan demeyeceğiz de. Yani gerçeği <gülüyor> orada dururken, gözlerinin evet. önünde dururken evet. hakikaten neden o sanal ortam onu... Belki de insanlar yanala, yalana inanmak istiyorlar. ...gerçeği görmezlikten geliyor. Şey, televizyonun getirdiği şeyler. Çünkü hani... Hep ...bir <gülüyor> sanatçılar... <gülüyor> ...bazı dürüst politikacılar... ...bir şeyler dikkat çekmeye çalışıyor, doğru şeyler söylüyor. Onu dinlemiyorlar, nerede yalan var... ...onu... ...insanlar daha iyi algılıyor. Hatta bir şey daha vardır. Bazı siyasetçiler ...tenzih ederek söylüyorum. Evet, evet. Oyuncularla karşılaştırdıkları zaman... ...diyor ki, oyuncular... Biz yalanla gerçeği anlatırız. Siyasetçiler de gerçekleri yalanla anlatır. <gülüyor> bu, da, bu da iyiydi vallahi ya. Bu da başlı başa bir konu var. <gülüyor> vallahi bu da iyiydi. Bu da iyiydi. İlginç. Bunlar yani çok ciddi olarak kendi adıma söylüyorum. Bunlar sosyolojik araştırmalara evet, konu olacak şeyler. Test aslında, konuları Değil bunlar. mi? Test tabii konuları ki, vallahi. Ya buraları biraz eğilmek lazım. Bu konuda lazım. çok zenginiz değil zaten ülke olarak. Zengin vallahi hakikaten öyle ya. Şimdi e, ta başa dönelim çünkü dinleyicilerimiz inanıyorum ki merak edeceklerdir yani e, çok e, sanatçı yaşamı özel bir yaşam çok seçkin bir e, tablo tabi ki sanatçı da olan e, bu konservatuara e, devlet konservatuarından mezunsunuz. Evet. Bu, e, bu tiyatroya ilk yönelişleri nasıl oldu elbette bir yerden bir ivme alındı. Bir heyecan geldi elbet durup dururken hemen birdenbire başlamadı yani elbette yok, ki. Yok hayır ben yani bebekken de başlamadım <gülüyor> hep öyle derler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil ben e, lisedeyken bir erkek rolü oynamıştım. Moller'in bir oyununda. Ondan sonra ya ne kadar güzel falan dedim. Sonra çalıştım böyle de. dedim bir tiyatroya deneyeyim falan. Baktım bende o yetenek var. Demek ki insanların hani doğuştan değil de. ...sonradan da böyle bir yeteneğin olduğunu da fark edilebilir tabii, olduğunu tabii, tabii, tabii, fark tabii, ettim ben yani, yani şu andaki çok doğru. çıkarımımdan. Ee, onun için e, ille doğ, doğuştan falan değil hiçbir şey herkesin içinde olan şey vardır mutlaka vardır değil ama mi? bir, bir şey çıkmıştır bir şey çıkmamıştır ama o insanın hep beyninde ya da yüreğinde vardır o. Ama biri daha yüksektir, biri daha ama herkes her şey var. Ben Vardı, buna değil mi? Ben de vallahi buna inanıyorum <gülüyor> Şimdi Nur Subaşı, devlet yatur sanatçımız arkadaşımız biliyorsunuz. O da abi. konuk olmuştu ilk programda hatta. Hı -hı. Ee, aynı soruyu kendisine yönetmiştim ee, Dedim Nur Bey, yani nasıl başladı bu tutku şey filan? Tembellikten dedi. Nasıl abi? <gülüyor> Çünkü dedi evimiz dedi konsertharın yanındaydı dedi. O yüzden ben oraya gittim dedim. <gülüyor> Bu da ilginç yani. Nur Bey'e yakışır bir ya, cevap. <gülüyor> müthiş müthiş, vallahi billahi. Şaşırdım kaldım, güleyim de, ağlayayım de. <gülüyor> Tembellikten de hemşi bir yaptım. Başka bir cevap versene ben de şaşırdım <gülüyor> yani. Değil, değil mi? Çok renkli, renkli bir insan. Şimdi ya. ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyur, ben tabi... neden e, konservatuar? Çünkü rahmetli babamı anmak istiyorum. Benim babam işçiydi. Ve o maaşıyla ki serbest öyle sabit bir gelir de yoktu. Hı -hı. ...İzmit'e hangi türlü oyun gelirse gelsin... ...bizi maale elimizden tutup tiyatroya götürüyordu. Bravo ya, bravo vallahi. Ve ben şimdi öyle babaları göremiyorum. Allah'a tabii abi. Nur içinde yatsın. Ve ben ondan çok etkilendim ve meslek halini... ...yani meslek olarak seçmek istedim. Hatta mahallede tiyatro yapmak için arkadaşlarımı toplamak istiyordum. Ama arkadaşlarım hep futbol takımı kuruyordu. Ben hep yalnız kalıyordum. Yeah. Yani sanatın hala Türkiye'de yalnız kaldığı gibi... Biz de bu yalnızlığımızı hala sanat yapma gayreti içinde olup bir e taraftar bekliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani oyuncu bulamasak bile taraftarı bekliyoruz. Ya bunu söyleince gerçekten de çok duygulandım. Bu yani bir seçme iştir. Bu rastlantı ile yani evet. rahmetli babanın bu tavrı. Benim babam da e belki e şeydir e ...Könsü mezunu öğretmendi, iyi çok öğretmeniydi. Yani o da hakikaten bizi ne bileyim ben pek bayburt bay, bayburtta öğretmenlik yaptılar annem babam. E pek öyle tiyatro falan sık sık gelmezdi. Ama ne bileyim ben hatırlıyorum Karagöz oyunları sürekli gelirdi. Nedense de o zaman daha yaygındı demekti. Hmm. Yahut da işte yılda iki defa bir turne tiyatrosu geliyorsa çadır tiyatrosu onlara da götürüldü. yani kendisi güzel de... bir şeye doğru Hı. götürdün bizi valla. Valla <gülüyor> Çocukluğum geldi aklıma. Ama bu çok önemli ya. Ben Hı. çocukluğumda hiç bilmiyorum biraz komik olacak ama. Ya. Benim e, rahmetli e, babamın babası dedem. ...böyle bayramlarda hani panayırlar kuruyor. Hı hı. İlk defa beni panayıra götürecek. Böyle motosikletliler falan... ...Adana'da ben Adanalıyım... Hı hı. Ee, ...Adana'da. Sonra ben böyle aa buraya buraya girdim Olmaz dedi dedim Sokamam dedi. Lütfen dedim sokar mısın beni? Aç açmış o meğer <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Tiyatro diye. Ya. Ve so adamı zor zor ben sokturttum ve o da bana beni girdirdi. Ve ben ilk defa orada şimdi hatırlıyorum kadın sahnede böyle bir şeyler yapıyor ve şu anda sen anlatınca bana... ...birden çağrışım yaptı, öyle bir Yıllarca şey... ...yıllarca tiyatroyu o diye gösterdiler... <gülüyor> <gülüyor> ...değil mi? Evet, Yıllar evet. yılı, Yıllar evet, yılı evet, tiyatro yani, bu işte... Diye. ...panayır, aç, aç motosikletler... ...ok kabazlar, bilmem ya, ne... Ya. ya ...öyleydi... ...olsun gene de iyi ki varmış onlar... ...yani onların da bir emeği oldu herhalde... ...şimdi siz hani... ...kısa kısa öyküler yazıyorum... ...daha uzun yazmak istiyorum ama bir türlü yazamıyorum... ...dediniz ya, Hı -hı. bir de aklıma geldi... Yunusla Mevlana karşılaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Sonra diyor ki Yunus Emre, işte ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Mevlana diyor ki ya diyor ben diyor altı cildi boşuna yazmışım. <gülüyor> Demek ki siz işin özünü yazıyorsunuz. Güzel bir şey. O yüzden yani? o yüzden de kısa kısa yazmaya de devam edin. Şimdi yazmaktan söz açtığınızda biraz da kendime yontayım. <gülüyor> Bu. Yıllar yılı, hatta 10 yıldan belki daha fazla, yani dostlarımsınız, arkadaşlarımsınız, 10 yıldan daha fazladır benim bu Troya'yı özlüyorum. Yani Henüz hmm. hiçbir yerde oynanmamış, Fransça, İngilizceye çevrilmiş. Bu oyunu, 10 e, yıldır e, sevgiyle yaklaştın hep bu oyuna ve hep evet. her görüşmemizde yepyeni bir motifle geldim. Doğrusu bana hem yaşama sevinci hem de çalışma cesareti bağışladı. Bu böyle kolay bir iş değil, bir oyuna hmm. bir sanatçının gönül verip de 10 yıl bundan uğraşması ve hep yeni bir şeyi getirmesi. Benim yaz, yani yazarlığımda hakikaten çok önemli bir motif olmuştur. Şundan biraz söz edebilir miyiz? Tadını çıkarayım bende. <gülüyor> Şimdi e, tekstini teksini aldığım zaman çok heyecanlandım. Benim için en iyi teks nedir biliyor musunuz? Tiyatro teksti. Hı -hı. Sinemaya çekilemeyen tiyatro teksti. Tiyatro tekstidir. Ha ilginç. Hı -hı. Ben öyle teknik olarak öyle bakıyorum. Troy'u özlüyorum da o kahramanın kahramanla kendimi özdeştiriyorum. ...hepimizin zaman zaman kimlik arayışlarımız olmuştur... Hı hı. ...bunalımlarımız olmuştur... ...ve kafamıza da bir sürü insan öldürmüşüzdür... Ee, ...ve bu oyunun... ...kitlelere ulaşmasından yanayım... ...ve okuduğum zaman da... ...evet ya bu gerçek bir tiyatro teksti... ...Türk tiyatrosunun meyeng taşlarından diye görüyorum ve... ...bunu Yok, sağ e, biliyorsun... ...seyircilerimiz de dinleyicilerimiz de... E, paylaşmak istiyorum. Biz bu oyunu Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne proje olarak verdik ve şu anda yanıt bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda hı hı. seyirciyle bu oyunu buluşturacağız ve gerçekten de tiyatro seyretme zevkini al duyacak seyirciler ...izlediğinde. Çok güzel. Valla bu biz. Tekstini bir... ben de okudum yani ee, Çok özellikle bu çalıştığım oyuna haşır neşirken yazayında saydamadım. Oku oku tamam okuyacağım okuyacağım. Bir çırpıda okudum ve çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Bir de ben her seferinde bir şey Yani yapıyorum. o kadar dramatik yapısı, karakterler, oyun o kadar güzel bir oyun ki e, ben mutlaka konulması gerektiğine inanan bir oyuncu. Çok teşekkür ederim. Ben, yani. beni çok sevindirdi doğrusu. Şimdi bu oyunu bir baktı vardı. Bundan zannediyorum ki 8-10 yıl önceydi. E, Makadon Devlet Yasu Müdürü. Rahmetli Kemalli'yle çok yakın dostumdu. Hı. orada da benim üç oyunum oynadılar. Türkiye'de hiç oynanmayan oyunlara özelliklerdi, orada oynattılar. Ben o tiyatroyu oynadı. gördüm, Makedo kısmet devir. oldu. Ne kadar güzel değil <gülüyor> çok mi? Güzel. Çok güzel. <gülüyor> Altta da şey vardı. Çok hoş. Kafeteryası falan Hı -hı. vardı, hoş bir yer. Güzel. Şimdi hoş. onlar bir proje geliştirdi. Ee, e, Makadon kökenli fakat Paris'te yaşayan, e, orada da bir tiyatroda dramaturgulu yapan Yordan Pilevski diye bir yazar var. Hakikaten de ünlü bir yazar, tanınmış bir yazar. Şimdi onun Fransa yazıyor, onun oyununu Makadonya Devlet Tiyatrosu çevirip oynayacaktı, Mehmet Ulusoy sahneye koyacaktı. Hmm. Karşılığında benim Troy'u özlüyorum, Makadonya Devlet Tiyatrosu çevirtti Fransa'ya, o da Paris'e Tiyat Tiyatres de Vide, şehir tiyatrosunu sahneye koyacaktı. Karşılıkta böyle bir şey olacaktı. Makadonlar sözünü tuttu, Mehmet Ulusoy gitti, yoradan Plevetski'nin Re adlı oyunu sahneye koydu, oynadı, iki dönem oynadı. Hmm. Fakat ötekiler, Parisliler sözünü tutmadı. ...oyun kaldı. <gülüyor> Çevirisiyle kaldı. Para da ödediler çevirmene. Her, yani her şey realize içindeydi. Evet. Ama sözlerini tutmadılar. Ee, i̇yi ki tutmamışlar. <gülüyor> belki senin için bu çok kötü bir şey. <gülüyor> ee, ben koyacağım için mutluyum. Ya ben ondan <gülüyor> her zaman mutluyum. Yani bir, bir, bir nedeni olmuş. Evet. evet, evet. Ee, bir, nedense bir nedeni Fransızların öyle canım. bir demek ki söz tutmama gibi özellikleri var. Vallahi mi? Hatta... Ya belki de bu oyunu olmuştur canım. Onları da şey yapmayalım Bilmiyorum da. Yani yani. Bir, bir <gülüyor> aksilik olmuştur kesin yani. yani. Çünkü her şey çünkü, sona gelmişti. Çünkü oyun gerçekten çok evrensel bir oyun. Yani şey değil. Bazı oyunlar vardır yerli oyunlar, lokaldir. Yani pek o evrenselliğe ulaşamaz, sınırları evet. geçemez. Bu çok hoş, çok böyle her insana, her dinden, her dilden, her ırktan insanı anlatan bir oyun. E, evet, evrensellik ne? gerçekten çok zor. Yani bir her yazarın yapabildiği bir şey değil. Ya yani okuduğumuz Ne ev, mutlu bana olmuşsa, ne mutlu yok, bana. Yok, ben yok bence de öyle. Yani çok zor bir ee, onu hiç şey yapamıyorsun yani. Çok güzel. Tabii bu bizi sevindirir. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz e, biliyorsunuz e, programımızın sonunda e, her programın sonunda e, e, davet ettiğimiz sanatçılarımız kendi seçtikleri bir şiiri sizler için seslendiriyorlar. Şimdi e, görüyorum kitabı Behçet Necatigil'den e, bir şiir seçilmiş. Hangi şiir acaba e, Selahicim söyleyebilir misin? Şiir. Değişen Dünya. Değişen Dünya. Evet dinliyoruz. Çocukluğumun geçtiği sokakta biraz dolaşayım dedim. Şimdi oturduğum yerden uzakta. Öyle bir hüzün çöktü ki içime, ne bileyim ağlayasım geldi kendi kendime. İnsanları değişmişti, ondan belki de. Sonra pek çok evlerin yerinde yeni yeni binalar belirmişti. Ahtapotlar gibi apartmanlar burayı da salmış kollarını... Yoksul aileler çekilmişler satıp savıp mallarını. Böyle böyle benim eski mahalle, hoyrat servetlerin karşısında silinip gitmiş bile. Eski günler neredesiniz? Açın kapınızı da evinize gireyim. Ama nerede o evler ne bileyim. Şimdi ana ağlıyor. Zenginliği, fakirliği insan zamanla anlıyor. Çok güzel. Ne kadar özlü bir şiir değil mi? Ne kadar? Çok güzel. Büyük evet. bir şair tabii, büyükler. Yani evet. Benim en gözde şairlerimden başında gelenlerden biri. Ee, yani olağanüstü. Olağanüstüması. Değil mi? Ama ne kadar derinlikli... Yani, arka plan evet, olan. Yani çok o, varyasyonlar yapmaya gerek. Değil mi? Duyulm yani okunması bu kadar yani okuduğunuz zaman herkesin Vallahi. çok rahatlıkla yorumlayabileceği bir şiir gibi geldi Evet, kadar. evet çok, çok güzel. Güzeldi. Çok da güzel okudunuz. Teşekkür ediyorum bir Şiir kadar olmasa da yine de Yok, okumaya çalıştık Sevgili dinleyicilerimiz Bir sanat ve sanatçılar programı daha sonuna geldik Sevgili dostlarım Sanatçı arkadaşlarım Seray Gözler Yeni Aile Saydam Yeni Ay arkadaşıma teşekkür ediyorum Şeref verdiniz Biz teşekkür, Benim, biz teşekkür ediyoruz. ediyoruz Böyle ve... güzel ilkeli bir program yaptığınız için Çok çok güzel şeyler yapılıyor Hoş da Hoşuma gitti Başarılarınızı devam ediliyorum Bütün dinleyicileri ...oyunlara davet ediyoruz... Evet, ...bizi yalnız bırakmayız... Evet, ...onlarla varız... ...aynı çağrıya katılıyorum... ...eczacılarımız gerçekten çok entelektüel insanlar... Evet, ...çok duyarlı evet, insanlar... Evet. Evet. ...bir de e, mesleğin de bir özelliği var... ...çünkü eczaneler e, bir halt danışmanıdır aynı zamanda... Tabii. ...sağlık danışmanıdır... ...yani canı sıkılan da eczacı ekler... Konuşur ilaç <gülüyor> evet. için danışan da eczacı ekler... ...böyle sahne gibidir hakikaten eczane... Evet. ...şimdi onlar tabi ilaç vererek... ...bireysel hastaları iyileştiriyor bizde toplumsal yaraları iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet, evet çok güzel. güzel. Ortak bir yanımız da var. Çok, çok, çok güzel, güzel bir cümle evet, var. Bu cümleyle kapatmış olmakta şeref duyuyorum doğrusu. Ben çok de teşekkür ediyorum. gitti. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ha. ediyorum. Hoşça kalın efendim. Haftaya görüşmek üzere. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.